Siz Allah'ı bırakarak ancak putlara tapıyorsunuz ve yalan uyduruyorsunuz. Allah'ı bırakarak taptıklarınızın size hiçbir rızık vermeye güçleri yetmez. Öyleyse rızkı Allah'ın katında arayın, O'na kulluk edin ve O'na şükredin. Siz yalnız O'na döndürüleceksiniz.''